Assalamualaikum. Auqu As billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu illallah la anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Bu hafta Allah nasip ederse Hakk'a suresine ulaştık. En son kalem suresini bitirmiştik tefsir dersinde. Allah Azze ve Celle bize kolaylaştırırsa nasip ederse Hakk'a suresinden devam edeceğiz. Hakk'a suresi bütün müfessirlerin görüşüne göre icma ile müfessirlerin icmasıyla Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Malum daha önce de bahsetmiştim e, ayetler ve sureler. Mekke'yi ve Medine'yi olmak üzere ikiye ayrılır. Mekke'de inen ayetlerin hiçbirisinde ahkam ile alakalı hiçbir şey mevcut değildir. Hani ahkam denen şey mirastan kim ne kadar pay alır, kim e, şu cez, suçu işlerse cezası şu şeklinde hiçbir ifade yer almaz Mekki surelerde, Mekki ayetlerde. Çünkü Mekke dönemi e, akidenin, inancın düzeltildiği. Daha sonradan Medine'ye hicret edince sahabenin vaciplerle ve ahkamla mükellef olduğu bir vakıa idi. O neden nedir ki bu sure Mekki olması itibariyle önem ortaya koymaktadır. Çünkü gene bu surenin içerisinde inançla, itikadla alakalı bazı meseleler irdelenecektir. Tabi surenin ilk ayetine geçmeden önce Resulullah aleyhissalatü vesselamın bazı sureler hakkındaki övgüleri var. Bu sure hakkında da şu hadisi rivayet edip sonra ilk ayetin tefsirle devam edeceğiz. Nebi Sassam diyor ki her kim Hakka suresinden 11 ayeti kerime okuyacak olursa dajjal'in fitnesinden korunur. Her kim sureyi tamamen okuyacak olursa kıyamet gününde onun için tepesinden tırnağına kadar bir nur olacaktır diyor. Burada çok güzel bir müjde var. Ebu Hureyre'den geliyor, İbni Ebi Hatim rivayet etmiş, Ebu Darda ve Huzeyfe'den de rivayet edilmiş Ebu Nuaym tarafından. Bunlar çok kuvvetli hadisler olmasalar dahi, bunlar fadailel amel denen faziletli ameller kısmından olduğu için bunlarla amel etmekte bir beis yoktur. O yüzden bu sureyi okumakta büyük bir mükafat vardır. Birazdan da değineceğiz inşallah, deccalın fitnesinden korunu, korur demesinin bir hikmeti var. Birazdan işleyeceğimiz ayetlerin içerisinde korunmadan bahsediyor. O nedenledir ki bu sure bu açıdan önemlidir. bizim bunu kendimize şiar edinip sürekli okumak gibi bir alışkanlığımızın olması gerekmektedir. Surenin ilk ayeti alhakka. <gülüyor> Ayet bu kadar. Tek bir kelime. Alhakka. <gülüyor> yani alhakka birçok tefsir veriyorlar. Gerçek gerçekleşmesi muhakkak olan şey. Hakkın kendisi vesaire ama birçok müfessirin <gülüyor> üzerinde ittifak ettiği görüş el kıyametin diğer bir adı olmasıdır. Kıyamet gününün o insanların haklarının dağıtılacağı o günün diğer bir adı olmasıdır. Doğru olan görüş budur. Bununla alakalı olarak İmam Taberi bu açıklamayı yapıyor. Yani el kastın kıyamet günü olduğuna dair bir rivayette bulunuyor. Bir başka görüşe göre Hakk'a adının verilmesinin sebebi şüphesiz olarak gerçekleşeceğinden dolayıdır. Yani onda hiçbir şey şüphe yok. Demişler ki hani bu surenin bu ayetle başlamasının bir sebebi de budur demişler. Ona bir takım kimselere cenneti, bir takım kimselere de cehennemi hak olarak verip gösterdiğinden dolayı bu ismin verildiği de söylenmiştir. Bazı alimler tarafından, müfessirler tarafından. Dediğimiz, izah ettiğimiz gibi asıl olan, tercih edilen görüş... El-Hakka kelimesinin kıyametin diğer adı olmasıdır. Neden? Çünkü o gün hukuk denen ki hukuk hak kelimesinin çoğuludur. O gün insanlara ne dağıtılacak? Haklar dağıtılacak. Hatta hadiste der ki boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hakkını alacaktır der. Hiç kimseye zulmedilmeyecek. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakları ve hukukları dağıtması her zaman ahirete kalmaz. Çoğu zaman Allah Azze ve Celle dünyada verir. Bununla alakalı bir İsrailiyat anlatılır. Çok kuvvetli değildir, senedi falan yoktur ama mana itibariyle içerisinde birçok ibreti barındıran bir kıssadır. Bir gün Hz. Musa demiş ki, Ya Rabbi demiş, bana adaletini göster. Allah Subhanehu Teala de demiş ki, git falan çeşmenin başında dur. Hz. Musa Aleyhisselam orada bekliyorken, bir tane savaşçı gelmiş elinde kılıç ve yanında da bir kese altın. Çeşmeden su içmiş ve o bir kese altını orada unutup kılıcını alıp oradan gitmiş. Ardından Musa hepsini izliyor. Hani adalet sordu Allah subhanahu aleyhi bakıyor bir savaşçı ne alaka. Sonra ardından biri daha geliyor. Bu da çocuk. Çocuk bakıyor ki bir kese altın var o altını da alıp gidiyor çocuk. Ardından üçüncü biri geliyor o da yaşlı bir adam çeşmenin başında su içerken savaşçı geri dönüyor. Diyor ki çabuk benim altınlarımı ver. Yahu diyor ben almadım. Bilmiyorum kim aldı. Yalan söylüyorsun çıkar altınlarımı diyor. Burada az önce bıraktım diyor. Sen varsın su içiyorsun. Yalan söylüyorsun parayı vermemek için. Aldığında almadığında ufak bir cidalin ardından savaşçı kılıcını çekiyor adamın kellesini vuruyor. Adam ölüyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam diyor ya ben hiçbir şey anlamadım diyor. Ben sana adaletin hikmetini sordum. Sen bana böyle bir şey gösterdin. Nedir ya Rabbi deyince Musa aleyhisselam Allah subhanehu teala diyor ki Ya Musa O Altını çocuk tarafından alınan adam var ya O adam diyor Zamanın birinde bir beldeye girmişti O beldede zulmen bir mal almıştı Bugün de onun malı alındı diyor. O yaşlı adama gelince Yaşlı adam da Zamanın birinde bir köye asker olarak girmişti de zulmen birini öldürmüştü diyor. O da zulmen öldürüldü. O çocuk da diyor o malı zulmen alınan adamın oğludur. Allah oğluna malını geri döndürdü diyor. Allah'ın adaleti budur. Allah subhanahu wa ta'ala her zaman hakkı kıyamet gününe bırakmaz. Bu dünyada da o haklar adil ve eşit bir şekilde dağıtılır. Ama dediğimiz gibi insanlar onun hikmetini bilmezler. Allah subhanahu wa ta'ala işleri öyle bir düzenler ki insan işlerin nasıl yürütüldüğünü anlayıp idrak edemez, fehmedemez yani. Çünkü Allah subhanahu wa bu ilmini idrak etmek her baba yiğidin harcı değildir. Bu anlatılan kıssa, İsrailiyat dahi olsa, insanın birçok şeyi öğreten büyük bir kıssa. O yüzden surenin adı Hakk'a suresiydi ya. İlk ayeti de El-Hakka. Bugün Rabbim Allah'tır dedi diye Rabbim alemlerin Rabbi Allah Subhane ve Teala'dır dedir diye yurtlarından çıkarılan yüzlerce ve binlerce insan. Rabbim Allah'tır dediler diye hapislere doldurulan binlerce insan. Rabbim Allah'tır dediler diye işkence ve ezar gören binlerce insan hiç zannetmesinler ki bu yapılan zulümler hak ettiği yeri bulmadan böyle insanların yanına kar olarak kalacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle emin olun oradaki o kıssadaki çocuğun babasının manla ulaşması gibi unutmayın ki eğer sizlere de Allah için zulmediliyorsa işte şu çocuklar sizin hakkınızı yarın onlardan alacaklar. Korkmayın o yüzden. Allah'ın dinine hak eden çocuklar yetiştirin. O çocuklar babalarına zulmeden zalimlerden bunun hesabını soracaklar Allah'ın kaderine. Azze ve Celle. Ve Hiç kimsenin zulmü yanına kar kalmasın. O yüzden o Bugün birçoğumuza atılan iftiralar Allah subhanahu teala kul olduk diye hapislere doldurulmamız. Bakın en son mesela devlet bir kanun çıkardı. Turizm Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı ortak imzaladılar. Basın toplantısı düzenlediler. Yaşlı olmuş sanatçılara devlet maaş bağlayacak belli bir yaştan sonra. Devlet maaş bağlayacak onların geçimlerini sağlayacak ki ta ki sanatçılar ölmesin vesaire. İşte çok zelil bir duruma düşüyorlar, hakir bir duruma düşüyorlar diyorlar. Ama aynı devlet bu kadar adamı bir dönem Hizbullah diye, sonra bir dönem Anadolu Federal İslam Devleti Afit diye, sonra bir dönem farklı farklı işte İbdace gibi, İrtica gibi farklı isimlerle, şimdi günümüzde meşhur olan El-Kaide gibi takma isimlerle ne yapıyorlar? Aynı devlet bir takım insanlara yaftalar vuruyorlar, ve aynı devletin hakimleri bu davalardan yargılanan insanlara beraat veriyorlar mesela adam hapise alınıyor el-kaide diye bir sene hapis yatıyor sonra tabi hakim soruşturma işte savcılık raporlar deliller telefon dinlemeleri şunlar bunlar aradan bir sene geçiyor diyorlar ki kusura bakma yanlış anlam al almışız seni sen suçsuzmuşsun el-kaide bir işin yokmuş E peki bir senedir benim çoluğum çocuğum aç benim çoluğum çocuğum kirada. Devletin niye onu karşılamadı, tazmin etmedi? Yok, bu devlet genel evlerde çalışanları, televizyonlarda tecavüz sahnelerini çeken sanatçıları insan yerine koyup da onlara maaş bağlar yaşlanınca. Ama mağdur ettiği bu kadar insanı, mağdur ettiği bu kadar kadını ve çoluk ve çocuğun hesabını hiç düşünmezler. Ama ben düşünüyorum ve biliyorum ki Allah Azze ve Celle bizim çocuklarımızla bizim hakkımızı onlardan söke söke alacak. Onların zulümleri de yanlarına kar olarak kalmayacak. Allah Azze ve Celle öyle bir Rab. O adalet sahibi kimseye zulmetmez. Herkese yaptığının karşılığını verir. O yüzden Nebi Salsam diyor ki bir Müslüman kardeşinle eğer anlaşmazlığa düşersen sakın ha sakın sen zalim olma mazlum ol diyor. Çünkü zulm kıyamet günü karanlıklardadır. Çünkü zulm Kıyamet günü insana fayda vermez. Sadece zarar getirir. Ve dünyası da insanın mahvolur. O yüzden kıyamet gününün adı el-haqa kelimesidir. Yani hak olan gün. O gün herkese hakkı dağıtılacak. O yüzden sakın sakın üzülmeyin. Sakına sakın tevhidi yaşarken, insanları tevhide çağırırken akrabalarınızın, Yakınlarınızın, dostlarınızın kınamasından çekinmeyin. Sabredin ey vahyin çocukları. Sabredin ey Allah'ın kulları. Vallahi kıyamet burnumuzun dibindedir, yakındır, çok uzak değildir. Kişinin kıyameti ölümüdür. Öldüğü zaman zaten Allah Azze ve Celle'ye kavuşacaktır. Zaten haklılığınız ortaya çıkacaktır. Şimdi biz bir şeyleri anlattığımız zaman ne yapıyoruz? Din için husumete giriyoruz insanlarla. Din için düşmanlığa giriyoruz insanlarla. İnsanlara Allah'ın dini budur dediğimiz için bize düşman oluyorlar, saldırıyorlar sürekli ama sürekli. Sabredin, üzülmeyin. Çünkü ölüm burnunuzun dibinde. Belki bir dakika sonra, belki bir saat, belki bir ay sonra alemlerin Rabbi biliyor bunu. Belki on sene sonra Allah Azze ve Celle bilir. Ama... Eğer sizin gittiğiniz yolun hak olduğundan eman ve emniyet içerisindeyseniz kendinizde şek ve şüphe yoksa iyi bilin ki hiçbir zalimin size yaptığı zulüm kendi yanına kar kalmayacak. İmme Allah Subhanahu ve teala bu dünyada verecek onlara zulmünün karşılığını imme ahirette yaptıklarının karşılığını verecek. O yüzden kıyamet gününün adı el-hakkadır. Hakların dağıtıldığı gündür. O gün her hak sahibine hakkı verilecektir. İkinci ayet malhaka. Önce kıyamet dedi, hak günü dedi, sonra dedi hak günü nedir? Yani peygamber bilmiyor mu bunu? Burada Arapçada bir ifadedir bu ve ayetin üçüncü devamındaki diğer ayette de vama haka diyor. Hakkanın ne olduğunu sen nereden bileceksin diyor peygamber. Buradaki bu ifade. Şu manaya gelmez. Peygamber bunu bilmiyordu. Haşa. Burada Arapça lügatında kaynaklanan bir şey var. O da istifham denen şeydir. Yani siz karşı tarafa manayı kuvvetlendirip bir şey anlatmak ister iseniz sen onu nereden bileceksin? Şöyle şöyledir dersiniz. Bu bir uslubtur Arapça lügatında var ona. O yüzden ayetin, surenin ilk üç ayeti El-Haqqa mel Hakka. ve ma edrake Hakka nedir? Önce Hakka sonra Hakka nedir? Sen Hakkanın ne olduğunu nereden bileceksin diyor peygambere. Allah Subhanahu ve teala azze ve Celle. Ve az önce ifade ettiğim gibi bunların her biri nedir? Bunların her biri karşı tarafa manayı kuvvetlendirip çok iyi anlayıp idrak etmelerini sağlamak içindir. Dördüncü ayet Allah diyor ki kezzebet semudu ve adun bil kariah. Şüphesiz semud ve ad kariahı yalanladılar. Tarih ayı yalanladılar. Şimdi kariyanın ne olduğunu açıklayacağım. Yalnız kafanızda şurayı yer edinin. Dedik ki Hakk'a hakkın dağıtılmasından gelmiştir. Kıyameti ifade eder. Ama dedik ki Hak her zaman sadece kıyamet günü dağıtılmaz. Dünyada da az önce anlattığım o İsrailiyet olan kıssada da gördünüz. Allah subhanehu ve teala dünyada da insanlara yaptığını karşılığını veriyor. Hakları birbirine taksim ediyor. Azze ve cel ve teala. Aynı pencereden bakar iseniz şimdiki ayeti anlayacaksınız. Kezzebet Temud ve Ad bil Birazdan iki tane kavmin, Semud ve Ad kavminin helakını anlatacak Allah Subhanahu ve Teala. Yani dolayısıyla neyi ifade ediyor burada? Dünyada yaptıkları zulmün karşılığı verilmiş, müminlere hak ettiği verilmiş, kâfirlere de hak ettiği verilmiş. Yani Allah azze ve celle hakkısa her zaman ahirete bırakmaz. Dünyada da bazen bunu ne yapar? Takdir eder. Nasıl yapmış, tabii nasıl yaptığına geçmeden önce dedik ki Karya'yı açıklayacağız. Bakın Karya için müfessirler demişler ki kıyamet günüdür gene demişler. Yani Semud ve At kavmi kıyameti yalanladılar demişler. Ona bu ismin verilişinin sebebi de dehşetli halleriyle insanları musibetle ürpertin, ürpert diye sebep olmasından dolayıdır demişler. Yani o gün çok dehşetli, çok ağır, insanların korkuya düşeceği ki ayet nasıl tasvir ediyor Çocuk bir anda beyazlayacak. Bir anda çocuğun saçları bembeyaz kesilecek. Niye? Yani doğuda falan böyle askerlik yapan birkaç kişi gördüm. Mesela bir gece çatışmaya girmişler. Korkudan saçları bembeyaz kesilmiş mesela. Hani arada gene siyahlıklar var ama saçları bayağı beyazlamış. Veya bir adam var çok üzülmüş, çok kederli bir gün yaşamış. Başına çok üzücü bir olay gelmiş. Saçları mesela beyazlamış. Böyle insanlar görmüşsünüzdür. O insanları gördüğünüzde bu ayet gelsin akıllarınıza. Nedir o ayet? Allah subhanehu ve teala'nın kıyameti takdir ettiği gün insanlar korkudan ve dehşetten dolayı bembeyaz kesilecek saçları. Tabi kim? Çocuk. Niye çocuk? Yani oraya bir sorun. Niye çocuk? Çünkü çocuğun zaten bir suçu yok. Hani suçu olan insan korkar ve beyazlar anladık insanlar hep günah işliyor masiyet işliyor ondan saçları ağrıyor ya çocuğun zaten bir suçu yok onun bile korkudan ve dehşetten ne olacak saçları beyazlayacak öyle ağır bir gündür o yüzden kariya denmiş yani semut ve at kariya yalanladılar denmiş tabi başka ibareler de var mesela onlara zamanın kariyaları yani dehşetli ve zorlu halleri isabet etti denilir Arapça logatında diye ifadeler gelmiş tefsirlerde. Gene şöyle söylenmiş filanın e, kariyalarından onun sebep olacağı musibetlerden dilinin ısırıcı ve eziyet verici sözlerinden Allah'a sığınırız denilir. Yani Araplar böyle kullanmışlar. Başka bir manası kariyanın bir kavmin yüceltilip bir kavmin alçaltılması. Bu manalara da gelmiş Arapçada. Bir kavmin yüceltilip bir kavmin alçaltılması ki bu mana ayetin öncesiyle çok mutabık bir Manadır. Niye? Allah subhanahu aleyhi ve adın ve semut kavminin yalanlamasının ardından onlara helakı gönderdi ya. Allah bundan ne yaptı? İman eden kavmi yüceltti. iman etmeyen kavmi zelil kıldı. Bakın kendisine peygamber gönderilen kavimler içerisinde azaba dükkar olmamış tek kavim Yunus aleyhisselamın kavmidir. Geri bütün peygamberlerin kavmi kafirleriyle beraber helak olmuştur. Kafirleriyle beraber helak olmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu aleyhi üç şey istemiştir ve Allah bu isteğini yerine getirmiştir. Bir tanesi de ümmetin toplu olarak helak olmamasıdır. İnsanların, peygamberden sonra gelen insanların toplu olarak helak olmamasıdır. O yüzden Allah azze ve celle subhanehu ve teala bu dakikadan sonra toplu helak etmez. Zaten bu dakikadan sonra toplu helak ederse o da kıyamet olur. Ha ne gönderir? Parça parça azap gönderir. Tsunami ile, kasırgalarla, tufanlarla, depremlerle ki kıyametin alametidir depremlerin artması, depremlerin sayısının artması kıyamet alametidir. Hadisler öyle söyler. Allah'ın gazabıdır bunlar. Allah azze ve celle'nin insanlara göndermiş olduğu gazabıdır. O yüzden akleden bir insan ibret alır, düşünür. Bakın Allah Azze ve Celle kavimlere helakı gönderdiği zaman ne oluyordu? Kafirler yok oluyor, müminler kalıyordu ve müminler Müslüman bir şekilde yaşamaya devam ediyordular. Şu anda toplu helak olmadığı için bütün kafirler yok olmuyorlar. Dolayısıyla bir grup yok oluyor, bir grup kalıyor. İnsanlar da buna aldanıyorlar. Ha bak nasıl olsa onlar gitti diyorlar. Allah bir sallıyosu buanehu Teala. 17 Ağustos depremi olmuştu. Camiler ağzına kadar doluydu. Herkes Allah Allah diye bağırıyordu o zaman. Niye? Deprem olmuş. Ölüm ölüme hatırlamışlar. Adamlar bütün ömürleri boyunca 30-40 sene yaşamışlar. Hiç ölüm akıllarına gelmemiş. Biraz Allah Subhanahu Teala sallayınca ölüm akıllarına gelince camilere koştular. Allah hatırladılar. Niye fıtratta bu var? Komünist adam bile kendisine araba çarpacağı zaman Allah deyip geriye sıçrıyor böyle. Veya bir uçak düşeceği zaman Allah deyip böyle bağırmaya başlıyor. Niye? Fıtrat. Bak gizleyemiyor da biliyor musun? İslam dışı çıkıyor. Aslında akılla davransa söylemeyecek Allah kelimesini de. Allah fıtrata koymuş, başı sıkışınca Allah diyor hemen. Subhanehu ve Teala Azze ve Celle. O neden nedir ki Allah Azze ve Celle böyle azaptan parçalar gönderir ki insanlar akledip, düşünüp, ibret alıp gerisin geriye dönsünler diye. Karya'yı bu şekilde izah etmişler. Az önce de ifade ettiğim gibi. <gülüyor> Şüphesiz Semud da diyor ne oldu? Semud kavmine gelince onlar şiddetli bir ses ile helak edildiler. Yani demek ki Allah Azze ve Celle Semud kavmini şiddetli bir sesle çığlıkla dağıtmış, helak etmiş. Diyeceksiniz ki ya sesten insan yok olur mu? Bir uçakların indiği havalimanına yakın bir ev tutun, bakın uçaklar inerken nasıl şiddetli bir ses çıkartıyorlar. İnsanı rahatsız ediyor. İnsan bazen korkudan mesela rahatsız oluyor, hasta oluyor ve korkudan ölen insanlar var mesela aşırı sesten dolayı. Hatta Amerika, Guantanamo'da falan Müslüman esirlere böyle bir işkence şekli üretmişler. Kulaklarına kulaklık takıyorlar. Bu hard metal denen bir müzik var. Sadece bağırtılan ibaret bir şey yani. Yani Cahiliyesi olanları iyi biliyorlar. Kulaklarına takıyorlar bunu. Müthiş bir sesle o ağır müziği dinletiyorlar kafayı yedirmek için, insanları işkence yapıp eza edebilmek için bunu yapıyorlar. Çünkü bu gerçekten insan için ezadır, gerçekten insan için işkencedir bunda. O neden nedir ki Allah Azze ve Celle de Samut kavmine yaptıkları batıldan dolayı ne göndermiştir? Çığlık göndermiştir, onları helak etmiştir. E, tahiyyayı şöyle ifade etmişler. Haddi aşan, e, müfessirler demişler ki haddi aşan demek olup dehşetinden dolayı çığlıkların sınırını aşan bir çığlık demektir. Yani e, dediği ya ayetin sonunda tagiyah, buradan nereden çıkarmışlar çığlığı? O, e, normalde taga kelimesi azmak demek, haddi aşmak demek Arapçada. Tagiyah demesinin sebebi de öyle bir ses ki artık sınırları geçmiş çiğnemiş yani. Artık sınır mınır kabul etmiyor. E, aynısı başka şeyde de rivayet edilmiş. Birazdan o da gelecek. E, bu Nuh kavminin helakıyla alakalı e, suların taşması var. Orada da ona taghiye deniyor. Yani o da aşmak demek. Sınırı aşmak demek. Öyle bir çığlık ki insanları ne yapan bir çığlık? Helak eden bir çığlık. Sonra diğer ayete geçiyorum. Şüphesiz ağda gelince onlar da ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak edildiler diyor Allah Azze ve Celle. Hemen devamındaki ayette, Sakharahe alehim sebale yalın ve 8 ayet ayamin husooman, fatar al fiha sarra kânnehum agaj al nakhlin O rüzgari onlara 7 gece ve 8 gün peş peşe musallat kıldı. O kalmi o süre içerisinde işleri boşalmış hurma kütükleri gibi. Yere yıkılmış görürdün diyor Allah Subhanahu ve Teala ayette. Bu 7. 6. ve 7. ayet Semut neyle helak olmuş? Büyük bir seslen at kalmi ise bir rüzgarla şiddetli bir rüzgarla helak olmuşlar. Hatta rivayetler var. At kalmi uzun bir müddet yağmur göremeyince Rüzgarı görünce ve bulutları görünce zannetmişler ki Allah rahmetini gönderiyor yağmur gönderiyor çıkıp sevinmişler hatta böyle tepelere toplu bir şekilde o çok şükür yağmur yağacak şöyle böyle derken azap onları vermiş. rivayetleri göre rüzgar onları kaldırıp kaldırıp yere çakmış dünyadayken. Kaldırıp kaldırıp yere vuruyormuş onlara azap ve işkence olsun diye. O yüzden dikkat edin ayetin sonunda diyor ki onları Allah içi boş vurma kütüklerine çevirdi diyor. Yani siz öyle dışı sert bir cismi vurduğunuz zaman iç organları ne olur? Patlar yani dışarı çıkar onlar. O rüzgar öyle almış almış yere vurmuş ki onları öyle çalmış ki onlar bu şekilde içi boşaltılmış vurma kütüklerine dönmüşler. Allah böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Amin. Tabi bu, bu, bu, bu dakikadan sonra olmaz. Niye? Dediğimiz gibi bu dakikadan sonra bu apaçık bir ayettir. Zaten yalanlayan kalmaz. O zaman imtihan kalmaz. Bu, bu dakikadan sonra kıyamettir yapılacak olan müdahale. Ama onun öncesi dediğim gibi Allah subhanahu teala cüz'i olarak depremler, tufanlar gibi musibetlerle azabın belli parçalarını gönderir. Tabi şimdi burada şu var. Ee, Nebi Sallam'dan bir hadis rivayet edilmiş. Nebi Sallam diyor ki Allah ne kadar bir rüzgar esintisi göndermişse mutlaka bir ölçü ile göndermiştir. Birçok ayet var diyor ki biz de rüzgarları rahmetimizin müjdeleyicisi olarak önden göndeririz diyor. Yani zaten malumdur hafif bir meltem, hafif bir rüzgar eser havada. Onun ardından böyle bir havaya huzur... Ondan sonra belli bir müddet sonra ufak bir yağmur. Yağmur berekettir, rahmettir. İnsan rahatlar, hafifler. Toprak o yağmurla beraber bereketlenir, güzel nebatlar verir. Yağmur rahmetin göstergesidir. Ayette böyle söylüyor çünkü Allah Azze ve Celle subhane ve teala. Ve Resulullah sasana diyor ki Allah hiçbir rüzgarı göndermesin ki bir ölçüyle göndermiştir. Yani ne kadar belirlediyse, ne kadar takdir ettiyse o kadar insanlara ulaşır. Ne kadar bir su damlası gönderdiyse mutlaka onu da bir ölçüyle göndermiştir. Gene inen yağmur damlacıkları Allah subhanahu teala'nın takdir ettiği kadardır. O yüzden yağmur duasında çıkılır. İmamlar başka meselelerde Allah'a yalvarmaya çağırmıyorlar ama biraz tarım, devlet ekonomisi zarara uğradı mı hasat basat çıkmayınca devletin emriyle, diyanetin emriyle hemen cami cemaatini toplayıp yüksek bir tepeye gidiyorlar şey için Yağmur duası için. Çünkü Allah haşa paçavra işin düştü mü kullanıyorsun sonra atıyorsun haşa. Yani Allah sadece başımız sıkıştığında hatırlanacak bir ilaç. Haşa Allah bundan münezzehtir subhane ve teala. Allah azze ve celle Müslümanın hayatının her anında ve her zerresinde olmak zorundadır. Ve Nebi Sassam hadise devam ediyor. Diyor ki bundan adın helak olduğu gün ile Nuh kavminin helak olduğu gün müstesnadır. Allah'ın koyduğu bu ölçüden adın helak olduğu ile Nuh'un helak olduğu gün müstesnadır. Nuh kalminin helak edildiği gün su bekçilere baş kaldırdı diyor. Bekçilere baş kaldırdı. Nebi salsam diyor ki denizler her gün Allah'tan izin isterler Sübhane ve Teala'dan. Ya Rabbi bize izin ver. Sana isyan eden şu insanlar topluluğunu yok edelim derler. Ya Rabbi bize izin ver. Şu sana isyan eden insanlar toplumunu YouTube bitirelim. Ama Allah onları tutar subhanahu wa ta'ala bekçilerle. Ama Nuh kavminin helak edildiği o tufan günü bundan müstesna. Allah yere ve göğe emretti. Suyunuzu boşaltın ve çıkartın. Yerden sular kabardı, gökten sular indi. Allah azze ve celle hepsini helak etti. E bunlar o zaman vardı şimdi olmayacak değil. Bakın az önce demiştim ki at kavmi helak olurken rüzgar görüp sevinmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sünnetidir. Hıslın Müslümler var hepinizin elinde. Açın bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bulut gördüğü zaman kara bir bulut dermiş ki Ya Rabbi bunu rahmet kıl azap değil diye Allah subhanahu aleyhi niyazda bulunurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir dua olayı yok ki ona tepki vermiş olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her birine tepki veriyor. Yağmur yağıyor bir dua yapıyor. Bulut geliyor bir dua yapıyor. Güneş tutuluyor. Güneş tutulmasıyla ay tutulması namazı var. Ya bu insanlar öyle cahil müşrikler ki ay tutulunca tencere tava alıp birbirlerine vuruyorlar. Bu kadar cahiller. Bir de Mekkeli müşriklerle alay ediyorlar. Akılsız adamlarmış. Putlara ibadet ediyormuşlar diyor. Ya bu kavim de aynısını yapıyor. Ay tutuluyor. Eline alıyorlar tencere tava, birbirlerine vurup ses çıkartıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş ve ayın tutulması Allah'ın ayetlerinden iki tane ayettir diyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her birinde ne yapmıştır? Ta ki tutulma bitene kadar uzun uzun namaz kılmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ayşe insanları demiştir peygamberin vefatından sonra ay tutuluyor çabuk herkes namaza demiştir. Her Müslümanlar bir araya mescide gelip toplanıp namaz kılmışlardır. O yüzden genel itibariyle ara ara bu oluyor. Müslümanların da terk ettiği bir sünnettir. Ay veya güneş tutulurken Müslümanlara düşen namaz kılmaktır. Niye biliyor musunuz? Allah'ın gazabıdır onlar. Allah'ın gazabının açılması içindir. Bakın bilim adamları şeyler yapıyorlar. Analizler, istatistikler neymiş? Güneş tutulmuş, dünyada şu büyük olay olmuş, şu büyük deprem olmuş... Ay tutulmuş dünyada şu büyük tufan gerçekleşmiş. Ya zaten onlar Allah'ın gazabının geleceğinin habercisi. Peygamber bize öyle haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Ha sen dersin ki ay güneş giriyor da elektriksel bir çekim oluyor da yok manyetik alan değişiyor da ondan sular gidiyor geliyor girdap oluyor şu oluyor bu oluyor. Onlar senin dünyevi terimlerin doğrudur biz bunları inkar etmiyoruz ama o kuralı ve kanunu koyan o kanunu işleten alemler Rabbi Allah azze celle. O olmaya da bilirdi ama olmasını diledi. Çünkü insanlar bunu hak ettiler. O yüzden hem güneş tutulurken hem de ay tutulurken Müslümana düşen ne yapmaktır? Tekbir alıp namaza durup ta ki onların açılmasını beklemektir. Ve demiştik hadiste o iki gün müstesna o günlerde artık bekçilere kaldırdı. Onların da ona karşı yapacak hiçbir şeyleri olmadı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonra Hakka suresindeki bu 11. ayeti okuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu e, suredeki ayetleri peygamber sağlam bu şekilde ne yapıyor? Tefsir ediyor. Tabi burada bir nokta daha var. Dikkat etmemiz gereken. Azap kaç gün devam ediyor? 7 gece 8 gün. Yani öyle hemen öldür kurtul yok. Niye? Hiç düşündünüz mü? Çünkü cehennemi Allah hatırlatıyor onlara. Cehennemde böyle bir azap var. Sürekli devamlılık arz eden ve öldürmeye. لَا <gülüyor> تَدْعُوا يَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا Allah cehennemdekilere böyle diyor. Bugün ölümü bir kere temenni etmeyin. Binlerce kere ölmeyi isteyin diyecek. Niye? Öldün mü bitiyor. İşkence yapılan adam ne der ya vur şu bıçağı da öldür beni der artık buna dayanamıyorum der. Niye ölüm bir kurtuluştur niye? Başka bir aleme geçecek yani artık son değil ölüm onlar da biliyorlar. Cehennemdeki azap da böyledir. Zalimlerden bir tanesi bizi almıştı zulmen tuttular çoluk çocuğumuzdan ayrı koydular. Bana diyor ki hoca diyor ben diyor eve gittim diyor sen öyle diyorsun bana hakaret ediyorsun da ben eve gittim diyor. Evde diyor vicdan azabından gece yatağa başımı koydum da uyuyamadım diyor. Sabaha kadar vicdan azabı çektim ki ya ben bu adamları nasıl tutukladım emirle. Ya bu adamlar güzel adamlar, bak bu adamlar sakallı adamlar. Dört gün misafir ettik onları. Gece gündüz Kur'an okudular, namaz kıldılar, Allah'ı zikrettiler. Ya yüzlerinde Allah'a yakınlık var. Hani görüyoruz birbirlerine karşı ahlaklarını falan. Hani diyor vicdan azabından yatamadım. O dedim daha hiçbir şey. Sen kıyamet günü cehennemde çekeceğin azabı bilsen buna dua ederdin dedim. Niye biliyor musun? Gece vicdan azabı çektin. O sana bir eziyetti. Kafanı yastığa koydun. Biraz geç uyudun ama uyudun. Sabah oldu kalktın. Yeni bir gün güneş var. Dedin ki tamam. Birazcık daha yaşama devam ediyoruz. Daha vaktimiz var. Yiyeceğiz, içeceğiz. Unuttun çünkü dedi. Cehennemde güneş doğmayacak daha. Düşünün ki her gün gece. Geceliğin Özellikle geceliğin şeytanların yayıldığı bir vakitte insan hasta ise insan daraldıysa sabah olmasını yalvara yakara ister. Ya güneş doğsa da bir rahatlasam da. Düşünün cehennem azabının sürekli bir karanlık, sürekli bir is, sürekli kötü bir koku ve sürekli bir azap. O yüzden Allah azze ve celle dünyada tattırıyor onları. 7 gece 8 gün öyle hemen ölmek yok. Dünyada bile azap gelirken hemen ölmek yok. Düşünün ahiretteki halini. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız oradan. Ne se'le afiye. Allah'tan afiyet dileriz bu cehennem azabından. Bu çok büyük bir musibettir, çok büyük bir beladır. Cehennemin ezası bir tarafa Allah Subhanahu ve Taala'yı görememek en büyük ezadır insana zaten. En büyük eza Allah Azze ve Celle'yi görememektir. O yüzden Peygamber sasın her namazın sonunda... Allah'ın bizi cehennem azabından koru, Allah'ın bizi kabir azabından koru, Allah'ın bizi Mesih Deccal'in fitnesinden koru, Allah'ın bizi ölümün ve hayatın fitnesinden koru diye dua edermiş. Yani bunu yapmadan bir Müslüman Allah'ın huzuruna çıkmasın. Bu duayı yapmadan bir teşebbü Allah'ın huzuruna çıkmasın yani. Desek ki bir adam 40 yaşında ölse ve bu duayı öğrenmeden ölse, Allah'ın huzuruna çıksa desek ya ben geldim. Neyle geldin? O kadar namaz kıldın, bir bu duayı öğrenip de teşehhüdün sonunda cehennemden bana sığınmadın da şimdi mi sığınıyorsun dese, hiçbirimiz Allahu Teala'ya cevap veremeyiz. Biz Esma-ül Hüsna ile alakalı dersler işlerken kardeşlerime demiştim ki şu isimleri ezberlemeden ölen bir adam Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya etsin, utansın dedim. Niye utansın? Allah sana 30 sene, 40 sene ömür vermiş. 30 sene, 40 sene Allah'ın havasından, nimetinden, her şeyinden faydalanmışsın. 30 sene, 40 sene yaşamışsın ama Rabbini tanımaktan aciz kalıp Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmeden Allah'ın huzurunda çıkmışsın. Nasıl kurtuluş bekliyorsun arkadaşım sen? Nasıl cennet hayali kuruyorsun yani? Hani insan bir şeyin hayalini kurar önce bir şey yapar ya. Peygamberin dediği gibi aleyhissalatü vesselam... Ahmak o insandır ki nefsinin her istediğini yapar, sonra da Allah'tan temennilerde bulunur. Allah bizi böyle ahmaklardan kılmasın. İnşallah haftaya kaldığımız diğer ayetten Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresinin sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa aqli dawan yani alhamdulillahirabbil alemin subhanakallahumma bihamdik ashadu allai lillahi lanta astafukawatu bilik. Şimdi sorusu